Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bugün bir konuğumuz var. Ee, Macmillan yayınlarından e, yeni taze e, kitabı yayınlanan Meyda Hocamız. Meyda Yeyenoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, Macmillan'dan çıkan kitabınızın başlığı İslam Migrancy yani Hospitality in Europe. Ee, Avrupa'da İslam Göçmenlik ve Konukseverlik. Evet. Ee, bunun üzerine yani kitabın içeriğine e, girmeden önce e, Literatures and Cultures of the Islamic World, e, İslam dünyasının edebiyatları ve kültürleri e, serisinin bir parçası olarak bu Hı -hı. kitap çıktı. E, önce dilerseniz kitabın e, mutfak sürecinden e, konuşalım ve ardından e, içeriğine, konularına... Direlim. Mutfak süreci biraz uzun sürmüş bir kitap. Aslında her kitap biliyorsunuz sosyal bilimlerde bizim kitap yazmamız yıllara dağılıyor. Değişik dönemlerde değişik bölümlerini yazdım. İlk konuya odaklanmama vesile olan şeylerden bir tanesi Oxford Üniversitesi'nde aldığım bir ziyaretçi öğretim üyesi. Dönemiydi. Tabii ders vermekten boş bir zaman çok kıymetli biliyorsunuz. O dönemde başlamıştım ama ondan sonra dönüp tekrar de ders verme vesaire uzun yıllara yayılmış değişik yerlerde değişik konferanslar vesilesiyle de Hı -hı. yazılmış bölümleri var tabii. Ama en yoğun olarak kitaba odaklandığım dönem 2008-2009 akademik yılında Sabah Tıkalım'ı Columbia Üniversitesi'nde yaparken fulbright'tan aldığım bir... Iı, destek sayesinde Son fonla, fonla ıı, odaklaşabilmen mümkün oldu. Çünkü ders vermeden sadece bu işle uğraşabilmek derleyip toparlama vesile oldu. O dönemde de serinin editörlerinden Hamid Dabaşı Columbia Üniversitesi'nde Middle Eastern Languages and Cultures bölümünde bir o, ıı, akademisyen. Ondan bu seriden yayınlamam konusunda bir teklif gelince ben de kabul ettim aslında. iyi geldi de. Aslında bir takım yayın evin, evlerinin de ilginç bir şekilde özellikle Avrupa'daki yayın evlerinin biliyorsunuz bu kitabın temel konusu İslam da değil, göçmenlik de değil Avrupa. Evet. Avrupa bağlamında İslam ve göçmenlik ve İslam dediğinizde göçmenlik dediğinizde Avrupa'da ve Avrupa'yı eleştirdiğinizde ee, ürkütmediğiniz kurum e, vesaire olmuyor. Maalesef böyle bir e, şeyi var. Dolayısıyla e, gerçi Gerch Macmillan'ın e, Palgrave Avrupa'da da e, Amerikalı da bir e, yayınevi diyebiliriz yani evet, uluslararası yani ama e, kapağını mesela Hindistan'da yapmışlar. Evet. <gülüyor> evet. Böyle uluslararası bir yayınevi yayın ama. Dolayısıyla yani ama tabii burada seri editörünün aldığı politik konum İslam'a ilişkin Ortadoğu ve inisiyatifin rolü var. Ee, o kadar kolay bir konu olmadı bu, onu söyleyeyim. Çok çok hospitality yani çok büyük bir konuk severlikle. <gülüyor> Eleştiri e, e, tonu da tabii ki önemli. E, çok çok çok kucak açılan bir şey değil Avrupa tarafından özellikle. Amerika e, ilginç bir şekilde e, bu, bu kitabın konusuyla Amerika'daki kurumlar. Amerika'da diye total bir şeyden söz etmek mümkün değil ama oradaki kurumlar yayın evlerinin daha tırnak içinde söyleyeyim. Bu toleranslı bakışları evet. söz konusuydu. çünkü Avrupa'dan konuşuyordu. Yani Bu sefer Avrupa'da In Amerika evet, olsaydı. <gülüyor> in Amerika olsaydı başka şeyler. <gülüyor> Bu sefer de Avrupa'da yayınlandı. Yayınlandı, <gülüyor> evet. Ama genel olarak yaz, yazım sürecinde kendinizi özgür hissedebildiniz mi özellikle tabii. yayın evine karşı? Tabii tabii tabii. Hiç o konuda siyasi bir veya eleştirimin tonunda kavramsal, teorik veya etik, politik konularda hiçbir sınırlama, hiçbir baskı hissetmedim. Ama dediğim gibi baskıyı nerede hissediyorsunuz? Baskıyı size o kadar kucak açılmamasında hissediyorsunuz. Yani kucak açıldıktan evet. sonra zaten açar yerde bir sorun yoktu. Peki e, biz niye öyle zant bir diye soruyoruz şey, ki? Bir evet, yani. kestik. E, şeyden... İsterseniz e, tabii bu arada üniversiten yani üniversiten diyorum kitabın e, yazım sürecinde e, neredeyse sayısız diyeceğim üniversitede ve e, şeyde e, oturumda kitabın içindeki makaleler evet. tamamıyla yahut bir kısmı herhalde evet. e, şey yapılmış e, defalarca sunulmuş tartışılmış hı hı. Hı hı. ve e, Spivak dahil e, birçok kişiyle de e, evet. bir etkileşim evet. ve görüş alışverişi. Evet. Söz konusu dolayısıyla kitabın aslında daha ilk cümlesinden itibaren uluslararası göç hareketlerinin sosyal bilimlerde en geniş anlamıyla sosyal bilimlerde ciddi bir tartışma ve ne derler biz tür yeniden paradigma oluşturma noktasına kadar bir şey geliştirmek zorunda kaldığını, durumu ortaya çıkardığını e, ...söylüyorsunuz. Göçmenlik meselesi. Evet, göçmenlik Hı -hı. meselesini. E, isterseniz kitabın... E, ...ilk şeyi olarak... ...kavramsal e, şeyi olarak... ...o e, göç meselesi... ...sosyal bilimlerde neyi... ...tartışmamıza e, sebep oldu... ...neyi Hı -hı. değiştirmemize, hangi bakışların... ...yanlışlığını Hı -hı. yahut... ...artık eskidiğini, yetersiz kaldığını... Hı -hı. ...görmemizi sağladı. Göç konusunda çok uzun yıllardan beri sosyal bilimlerde çalışmalar var aslında ama bu o anlamda göçü çalışan evet. bir e, çalışma değil. Göç olgusundan ziyade daha demografik çalışmalar evet daha onlar. demografik çalışmalar göçte iten faktörler çeken faktörler göçmenlerin oradaki koşulları kimlik savaşları vesaire üzerine daha da yeni bağlamda vatandaşlık için mücadeleleri onunla birlikte işte kültürel kimliklerini nasıl ikramledikleri söylemlerini nasıl bu konularda çok çalışmalar var göç Göçme, dolayısıyla göçmenliği çalışmak aynı zamanda ulus devletlerin durumunu da çalışmayı evet. birlikte getirdi. Çünkü ulus devletler vatandaşlığın, vatandaşlık almanın, vatandaş olmanın tek biçimi idi. Bir ulus devlete ait olmakla vatandaş olmak Yan yana giden ıı, meselelerdi. Şimdi Avrupa'da bunca göçmen olduğunda bunların hak talepleri... İddiaları var olma mücadeleleri kimlik talepleri başka hak talepleri vatandaş olmadan dahi en en bariz örneği bizim bariz Almanya'daki Türk e, işçilerin halleri geçici işçi diye bakılan e, evet. gastarbeiter geçici değil neydi misafir işçi bugün gelip yarın gideceklerken e, yıllar geçip orada artık vatandaşlık iddiaları talepleriyle orada oldular. Vatandaşlıkları verilsin, verilmesin. Vatandaş olmak ne demektir aslında? Hı hı. Bir ulus devletin himayesi altında hak talebinin olabilmesi demektir. Hı. Hak da en temel haklarda eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı vesaire Bu vatandaş olmanın temel koşullarıdır. Şimdi... Bir ulus devletin vatandaşı olmadan bu hakların talebiyle biz karşılaşmaya başladık. Evet. Yani e, transnasyonel dediğimiz ulus aşırı e, hareketliliğin en temel sonuçlarından bir tanesi... ...ulus devletleri ve ulus devletle bağlantılı olarak vatandaşlık meselesini sorunlu hale getirmesi oldu. Vatandaş kime diyoruz o zaman? Tabii, vatandaşlık neye göre veriliyor? ekonomik tarafı çıkmaya başlıyor. Hem ekonomik tarafı çıkmaya başlıyor hem politik tarafı çıkmaya başlıyor. Biliyorsunuz buna post-national, ulus ötesi vatandaşlık ismini verenler çıktı bu şeyin içinde. Şimdi o anlamda bir göç değil... Benim zaten başlıkta da göç değil, göçmenlik dememin nedeni, evet. eğer Türkçe'ye tercüme edeceksek sanıyorum göçmenlik diye tercüme evet. ederiz. Göçmenlik halini biraz irdelemek, göçün somut olgusal şeylerinden çok... ...patternlarını, nasıl bir yapı izlediğini, demografik. Nerede, demografik özelliklerini vesaire izlemekten çok göçmenlik hali. Bu da aslında Avrupalı'yla göçmenliğin karşı karşıya geldiğinde ne olduğunu incelemekti evet. e, de benim derdim. O yüzden göçmenlik. Neydi bir e, sorunun bir tarafı daha vardı. Bir şey daha düşünüyordum. Şimdi bunu söylerken kaçtı? Neydi ki? Ee, ben de unuttum. Ama başka bir şey söyleyebilirim. Çünkü birden unuttuğumuza göre gerek demek yok demek ki. ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben halen şu an bir Avrupa vatandaşlığından e, yasal olarak bahsedemiyoruz ama. Bu, bu noktada mesela bu beni düşündürdü. E, Avrupa vatandaşı olabilmek için evvela bir ulus devletin içerisindeki devletlerden birinin vekaleti gere gerekiyor. Evet. Burada bile e, niye henüz e, şimdiye kadar Avrupa Merkez Bankası var? E, i̇şte Euro her ne kadar çatırdasa da ortak bir para biriminden bahsediliyor. Hatta ortak anayasa e, ihtimali vardı. Hı hı. Ama e, ortak vatandaşlık e, tanımından tam anlamıyla yasal olarak en azından evet. regülasyonlar açısından ha. bahsedilemedi. Evet. Bu da bir gösterge olabilir mi diye Bu aslında bize ulus devletin hala ne kadar yerli yerinde olduğunun bir kere daha hatırlatması evet. gibi diye düşünebiliriz gibi geliyor. Ancak Avrupa vatandaşlığı hem var hem yok. Şöyle bir şey yani Avrupa Birliği'nin üyesi ülkelerinin vatandaşları... %100 hareket serbestliği var evet. tek e, yapamadıkları şey başka ülkelerde ulusal e, düzeyde e, şey oy verme hakları yok Hı. o da e, belli bir ülkede yaşıyorlarsa orada mahalli düzeyde de, e, bildiğim kadarıyla oy verme hakları var ama tabi oy verme hakkı çok vatandaşlığın çok sınırlı bir tanımı onunla sınırlayamayız Şimdi Avrupa vatandaşlığının önemi doğru, Avrupa anayasası gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi bir şey olmamakla birlikte. Bu Avrupa vatandaşlığı, European Citizenship diye de bir şey var. Evet. Bu neye karşı tekabül ediyor? Neyle karşıtlığı için anlamlı Hı. onu düşünmek lazım tam da Avrupa Birliği'nin üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarıyla ilişkiyi yan yana koyduğumuzda ayrımı görebiliyoruz. Yani e, e, Avrupa e, Birliği'nin vatandaşı olmayan örneğin Türkler e, Almanya'daki İngiltere'ye e, hareket serbestleri yok efendim yani Avrupa içindeki evet. sınırlar onlar için çalışmakta. Ama işte bir Hollandalının bir Almanya'ya gidişinde hiçbir sınır yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi olmayanlarla birlikte düşündüğümüzde ona karşı diye düşündüğümüzde karşıt değil de yani onunla kontrastı içinde düşündüğümüzde o zaman Avrupa vatandaşlığından hala biraz söz edebiliriz diye düşünüyorum. Sınırla, şimdi Avrupa denilen kimliği ne yapıyor? Belki birazdan ona gireceksiniz ama ben biraz belki tut, hızlı tut. gittim. <gülüyor> Aa, Avrupa vatandaşlığı olsun, Avrupalılık olsun, Avrupalı değerler olsun bütün bunlar aslında hayali kurgular. Hmm, bir anlamda Tabii. yani Avrupa vatandaşlığını veren bir e, merkez yok insan doğduğunda gidip Avrupa vatandaşı kimliği almıyor. Mesela olsa kriterleri ne olacak çok olacaktı? merak ediyorum. Evet olmadığına göre bunların hem de Avrupa'nın sınırları iç sınırlar dış sınırlar aslında bunlar e, somut şeyler olmakla birlikte aynı zamanda da son derece hayali şeyler de hayali derken de şunu kurgu Kurgusal özelliklerinden özetmek yani Avrupa'nın içinde sınırlar kalktı diyoruz. Hı hı. Evet Avrupa'nın sınırları kime? Kime kalktı nasıl kalktı? Şimdi o zaman Avrupa vatandaşlığı meselesi devreye giriyor yani sınırlarken. Avrupa'nın iç sınırları var mı yok mu? Avrupa'nın içindeyi bırakın, tek tek Avrupa ülkelerinin içinde sınırlar var, bu kurgusal evet. sınırlar aynı zamanda işte hangi ötekiliklerin kurulma, kimlerin i̇şte öteki, Kuzey Fransa, Kuzey Fransa falan filan. olması veya içerideki dışarıdakiler bir yüzyıllarca da Avrupa'da yaşasa, Avrupa'da da olsa oranın dilini de öğrenmiş olsa, orada okula gitmiş de olsa Avrupalı değerlere hiçbir zaman sahip olamayacağı evet. düşünülen. Gruplar var. Yani onların evet. da kendi kürtleri var dolayısıyla aslında. Evet tabi tabi. Yani on sınır orada var işte. Bu bu sınır demek aslında. Sınırın çizilmesi demek. Burada çok e, belki örtük direkt ifade edilmeyen bir özden bahsediyoruz o zaman. Onun, yani şeyin Avrupalının zihninde olan bir öz var. Hı hı. E, bunun temelleri ne, nereye dayanıyor? Bu mesela dini temellerimi var. Daha sonra teolojik temellerimi var. E, Etlik temellerimi var. Ve bunların gerçekten açıklıkla ifade edilebilmesi zor mu? Bu kadar mı zor mesela? Yani bu mesela bir ırkçılık mı? Irkçılıksa bu ifade edilemiyor mu da mı acaba bu şekilde bir soyut bir hali bürünüyor aslında? Aslında şimdi Avrupalı öz dediğimizde tek tek Avrupa ülkelerinin vatandaşlarıyla konuştuğunuzda Avrupalı nedir ki sorusu soruyor. Nedir Avrupa dediğiniz? Biz Hollandalılar, hı. Almanlardan, Almanlar, hı hı. Avusturyalılardan, işte Avusturya'dan, İngilizlerden farklıdır ne demek Avrupalılık diye kendi arasında bu farklılıkları vurgulayan ve öyle bir homojen bir bütünlüğü olmayan bir şey olduğundan bahsediyor rahatlıkla. Avrupalılık Avrupalı değerler, Avrupalı kimlik, Avrupalı öz ne zaman devreye gidiyorlar? Mahalleye o? bir Türk taşındığında. Mahalleye bir Türk taşındığında. <gülüyor> mahallede faslı dolaşmaya başladığında e, Fransa'nın banyolarında e, faslıların ve e, şeylilerin, cezayirlilerin ortalığı velveleye vermesinden. Tabii bütün bunlar hak talepleriyle de ilgili. O zaman bir Avrupalının e, hayali yine kurgusal ve hayali bir biçimde e, bir, e, bir birlik kurması söz konusu. Dolayısıyla bu öz var ve yok. Hem gerçek hem bir değil. Düşmana karşı evet, pozisyon yani, almak. Evet. E, dolayısıyla e, ne zaman nerede var? Kime karşı bu heterojen bir Avrupa? Kime karşı homojen ve birlik içinde bir Avrupa? Reaktif bir bu oluşuyor boyut var. o zaman. Reaktif bir şekilde. E şey, tabii kimlik. yani kimliğin karşıtlık içinde e, bir bütünmüş gibi kurgulanması meselesi var. Ama e, burada bir başka önemli boyutta şu. E, Hristiyanlık din devrede mi değil mi? Hı hı. Biliyoruz Avrupa'yı yüzyıllarca kasıp kavurmuş konulardan bir tanesi din savaşlarıdır. Ama yine din, dinsel birlik, Hristiyanlık bütün ayrımlarına karşı içeride bir birliği, Hristiyanlığın bir birlik kurması yine İslam'a veya işte Judaizm'e karşı bir Hristiyan birliği de var. Dolayısıyla Avrupa Birliği... Hristiyan kulübü değildir eleştirileri karşılamak hmm. için yaygın bir biçimde ortalıkta söylenen şey. Hristiyan bir kulüp değildir. Biz Hristiyanlık etrafında buluşmuş değiliz söylemi çok yaygın. Şimdi evet bu doğru. O anlamda teolojik bir veya bir şey dini birlik değil. Ama Hristiyanlık Avrupa kimliğinin kurgusunda hiçbir rol oynuyor demek... Biraz Mümkün. fazla şey olacak çünkü Hristiyanlık artık bir kendini din olarak değil bir yaşam biçimi bir kültür ve bir yaşam biçimi evet, yani bir zaten ne zaman nerede dini şu kadarı din bu kadarı kültür diyoruz bu da çok tartışmalı bir şey. İbadet Her, pratiği olmanın ötesinde ötesinde bir şey bir Hristiyanlığın bir yaşam, bir yaşam pratiği bir yaşam biçimi olması Ölçüsünde zaten biliyorsunuz Rizkardes'tenin bir dönemde Türk'ün Avrupa Birliği'ne karşı olmasında söylediği, çok vurguladığı şeylerden bir tanesi. Farklı Türklerin farklı yaşam biçimleri var, farklı değerleri var, farklı inançları var. Dolayısıyla bunlar hepsi iç içe. yani. Hiç üçü de yani, aynı şeyi yaşam ay <gülüyor> Dolayısıyla neresi yaşam biçimi, yaşam biçimi nerede başlıyor, nerede din bitiyor bunların ayrımları zaten zor ve iç içe geçmiş şey oldu, o geçmiş olduğu için Avrupa'nın kimliğinde Hristiyanın dininin hiçbir izi yoktur demek de biraz fazla bir şey yapmak, fazla seküler olmak evet. <gülüyor> demeye <gülüyor> <gülüyor> gelebilir. Peki programdan önce bir miktar şey yaptığımız. Özellikle kitabın e, introduction bölümünde, giriş bölümünde e, ortaya koyduğunuz bir e, ipse kavramı var. Kendinlik diye Aha. güzel Türkçemize kattığımız. Hı hı. E, bu zannediyorum şimdiye kadar da e, ufaktan konuştuğumuz bu Avrupa'nın e, hali ahvalinin hı hı. şeyi gibi e, çekirdeğini e, veren bir kavram gibi geliyor. Hı. Evet aslında ipse Yitiden önce şunu söylemek daha önemli galiba onunla birlikte Tabii. onu içeren e, ipse Yitiyi de içeren bir şey olduğu için hükümranlık evet. sovereignty den bahsediyorum evet, aslında bu evet. kitabın konusu sovereignty diyebilirim evet, evet, yani evet, öyle evet. bir başlık mümkün olsaydı ne atardın deseniz <gülüyor> öyle bir başlık atardım herhalde e, hükümran birey de olabilir evet. özne de olabilir. Devlet de olabilir, tanrı da olabilir. Evet. Yani tanrının hükümran oluşu, devletin hükümran veya bireyin hükümran oluşu. Hükümranlık işte self e, özne, birey e, hükümran olduğunda ipseiti ben kendi Kendinlik, Kendinlik e, diyoruz. Kendinlik e, devlet de e, bunu icra edebilir. Zaten tanrı da kendi de, evet, tanrı zaten. kendinden menkul Omnipotan. ki, omnipotandır. Aşırı gücü vardır. Full master isim, full hakimiyeti vardır. Full kontrolü vardır. Kendi kimliği kendinden ibarettir. Hı hı. Otonomdur yani şeyinde başkasıyla ilişkiselliği içinde olmayan bir kimliktir. Tanrı kimliği. Ulus devlette de budur. Şimdi self, özne de bu olduğunda ne oluyor? Yani hükümran olmak ne demek? Hükümranlığı sorgulamamın en temel nedeni de Hükümran olanın ötekiyle bir ilişki e, biçimi var. Evet. Hükümran olan ve olmayanın ötekiyle ilişki biçimi farklı. Bu nedir? Hükümranlığın içerdiği ilişki nedir? Hükümran olmayan bir ilişkisellik neyi içerir? Biraz onu irdelemeye çalışıyorum. Yani Avrupa'nın bu kendini kendinden menkul kuruşu kimliği, e, Avrupa devletlerinin kendilerini böyle kuruluşunda içerideki ötekilerle, ilişkisinde ne neler söylüyor bize bu ve Avrupa Avrupa kimliğini peki o zaman e, hükümran bir kimlik olarak düşünürsek e, bu hükümranlığın bozundurulması yerinden oynatılması nasıl mümkün olacak ne tür kavramsal yani ben bir etik politik program yapmıyorum tabii ki yani öyle bir şey bir kitap değil bu e, etik bir politik programın reçetesini filan da vermiyorum ama bunu hangi kavramlarla düşünebiliriz? Hangi kavramlarla bu hükümranlığın sekteye uğratıldığını, e, e, bozundurulduğunu ve yerinden oynatıldığını düşünebiliriz? Bu nasıl bir e, e, kimlik demeye gelir? Ve ötekiyle nasıl bir ilişkisellik içerir böyle bir şey? Peki o halde e, tam bu noktada süremizin e, bitmesi hasebiyle otonomluk e, tartışmasını önümüzdeki hafta devam ettirmek Üzere bugünkü programımızı kapatıyoruz. Meydan Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Önümüzdeki hafta yeniden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İncelen Kültür.gmail.com mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatarak iyi günler. İyi günler.